Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînü ve nestağfirü. Ve naûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men يهdehi Allah fe lâ ve men yudlil fe lâ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 Yaa iyya l-lazin amanu, la tettakhtul Yahudu ve Nasara avliyâ, bazı them avliyâ öbüt. Vme yetvelhum minkum, fînnehu minhum. İnna Allah la yehtilka mazâlimin. Vkaal Allahu taala fi ayetun uchrâ, ile akhir ayet. Sadakallahul Azim. Mekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Men teşbeh be kavmin fehuve minhum." Sadaka Rasulullah fi kal ev kema kal. Hak, ee, ilk okuduğum Maide suresi 51. ayette şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler, Hristiyanları ve Yahudileri veli yani dost ve yönetici kabul etmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Dostları ve yöneticileridir. Sizden kim onları veli edinirse kuşkusuz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Doğru yola iletmez. Buyurur. İkinci okuduğum ayet-i kerimede Mücadele Suresi 22. ayet Allah'a ve ahiret gününe iman eden Hiçbir topluluğun ister babaları, oğulları, kardeşleri, kendi soy ve sopları olsun. Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin buyuruluyor. Son okuduğum hadis-i şerifte ise ki Ebu Davud'un, Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri hadiste kim bir topluluğa, başka bir topluluğa benzerse o da onlardan kabul edilir. Sayılır, buyuruluyor. Evet. Keşke Müslümanların batıla karşı meyli olmasaydı, biz de kendi gündemlerimizi e, mevzu etseydik ve başka gündemlere muhalefet yapma gibi aslında Müslümanlar için birer zillet olan duruma düşmeseydik. Şöyle düşünebilir miyiz sevgili kardeşler? Paris'te, Londra'da, Washington'da mağazaların vitrinlerinde Müslümanların mübarek saydığı, önemsediği bir imam, mesela bir Ebu Bekir'in gülümseyen bir görüntüsü, Ellerinde çocuklara yönelik hazırladığı hediyeler e, bulunuyor. Ve onlar e, Muhammed Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü e, coşkuyla kutlamaya çalışıyorlar. Bayram havası içerisinde e, Muhammed Aleyhisselam'ın e, doğum yıl dönümünü e, nasıl törenlerle kutlayacaklarını gündemleştiriyorlar. Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Ki, olmuş olsa akla hiç de ters değil, alemlere rahmet olarak gönderilen bütün dünya insanlarına ölümsüz mesajlar sunan bir peygamberin e, doğumunun e, paylaşılması noktasında böyle bir durum. Peki onlar yapmıyorlar da, biz onların peygamberlerinin ki bizim de peygamberimizdir, doğum gününü kutlamış olsak, onların yapmadığı güzelliği biz yapmış oluruz, diye düşünebilir miyiz? Hz. İsa elbette bizim de peygamberimizdir. Peygamberler arasında ayrım yapmayız. Ama onlar kendisine incil verilmiş, insanlara tevhidi mesajı sunan bir peygamberin doğum gününü kutlamıyorlar. Onlar haşa Tanrı olan, Tanrı'nın çocuğu olan, yeryüzünü yöneten, kendisine kulluk ve ibadet yapılacak bir İsa'nın e, Tanrı olarak doğumunu kutluyorlar. E, Tabi aklınıza hemen bir Tanrı doğar mı, Tanrı ölür mü, çarmıha gerilir mi e, onların iddiasına göre? olan ve ölen bir kimse Tanrı olur mu? dersiniz. Ama işte böyle onların akla da naklede ters düşen anlayışları neticesinde bir tanrılaştırdıkları putlaştırdıkları birisinin doğum gününü kutlamak önce Hz. İsa'ya hakarettir. Önce o peygamberin tanrılaştırıldığı zaman dilimini yüceltiğimiz açısından mümkün ki onun lanetine muhatap olmak demektir. Evet, sonra bir yaş daha ihtiyarladık. Ölüme bir sene daha yaklaşmış olduk. Hadi miladi takvimi kabul etmenin problemini bir tarafa koyduk. 2018'de atlattık. Ne oldu? Ve bir yılı ne kadar dolu dolu geçirdik ee, ve e, takvim tarih e, takvim yaprakları kopunca bizim ömrümüzden de hep sayfalar kopmuş oldu. Böyle bir duruma sevinilir mi? E, sevinilirse e, nasıl bu sevinç? gündeme getirilir. Ömrü veren Allah'sa Allah'a şükürle mi böyle zamanlar değerlendirilir? Allah'a isyan ederek haramlarla böyle kendisine ömür veren Rabbine karşı nankörlük yaparak mı bir yıl sonuçlandırılır? Evet. İnsanlar biraz düşünmüş olsa, yaptıklarını sorgulamış olsa, uydum kalabalığa değil de uydum Rabbime, uydum aklıma demiş olsalar bu kadar zilleti tatmazlar. Hani Allah Resulü öyle buyuruyor ki, öyle zaman gelecek siz Hristiyan ve Yahudiler Sokakta kadınlarıyla beraber olsalar bile onları taklit edeceksiniz. Evet. Onlar keler deliğine girmiş olsalar siz de girmeye kalkacaksınız. İster moda olarak değerlendirin, ister onların böyle akla, ahlaka sığmayan her türlü rezilliklerinin I, taklit edilmesi olarak düşünün. Maalesef bu, bu tür taklitçilik içerisine girdi insanımız. İnsan i, galibini i, i, taklit etmeye çalışır. Gözünde büyüttüklerinin peşinden gider. Onları taklit eder. Çocuğun gözünde anne baba büyüktür. Onları taklit etmeye çalışır. Biz i, maalesef Hristiyan ve Yahudileri şu kadar dünyada fesat çıkartmalarına, hakkıyla Allah'ı bile bulamamalarına rağmen onları gözümüzde büyüten ve taklit edilecek duruma getiren bir anlayışsızlık içerisindeyiz. Evet. Aslında bir taraftan Müslümanım demek, diğer taraftan onların kutsallaştırdıkları, batıl ve hurafe haline getirdikleri dinlerini ve dinleri açısından kutsal zamanlarını bir benzer şekilde uygulamak, iki dinli olmak demektir. İki dinli olmak demektir. Hani meşhur fıkrada ifade edilir ya, kiliseye girmiş bir kuş ve İsa heykelinin üzerine pislemiş. Papaz da sana Müslüman desem kilisede ne işin var? Yok Hristiyan desem İsa heykelinin üzerine niye pisledin? Ne diyeyim ben sana kuş demiş. Onun gibi biz de o kuşlara benzedik toplum olarak. Cevur desen elhamdülillah Müslümanım diyor. La ilahe illallah. Eyvallah. Peki ne demek bu? Manası ne? Bu sana neleri gerektiriyor? E, kafirlerle farkın ne? Denildiğinde de e, Müslüman demekten e, çekinmiş oluyorsunuz. Yani ne diyeceğimizi biz de bilmiyoruz. Kafir deseniz tekfirci olursunuz. Müslüman deseniz Allah'a hesap vereceksiniz, böyle Müslümanlık olmaz diyorsunuz. Ve ne diyeceğinizi bilemeyecek bir konumdasınız. Ama maalesef bu yığınlar, Allah'a hesap vereceklerini, Müslümanım demenin nasıl bir iddia teşkil ettiğini hiç mi hiç düşünmüyorlar. Ve biz de bu toplumlara karşı, bu topluma karşı davet ve tebliğ görevimizi yeterince yerine getirmiyoruz. Akrabalarımıza bile, yakın çevremize bile İslam'ı tevhidi, Kur'an'ı doğru dürüst bir şekilde anlatmıyoruz. Bildiğimiz kadarını olsun gündeme getirmiyoruz. Dolayısıyla sadece şikayet etmek veya biz onlardan değiliz gibi bir övünme payı içinde olmak bizim için çok aldatıcı bir problemdir evet müslümanların kafirlerden alacağı hiçbir şey yoktur onların dini mükemmel ve tüm dünyanın şartlarına çözüm getirecek problemlerine hal yolu gösterecek bir dindir ve Allah onlara bayramlarını da eğlenmelerini de tebrik edecekleri zamanlarını da bildirmiştir. Aslında günler, zamanlar, yıllar bizim için birer imtihan vesilesidir. Asır suresinde Cenab-ı Hak niye zamana yemin ediyordu? Çünkü o zaman ayetin surenin devamındaki ifadelerle göre zamanı yeterince değerlendiremeyen kişilerin hüsrana, zarar ve ziyana uğradıkları bir ölçü teşkil ediyordu. Evet, zamanlar gelip geçiyor ve bu zamanların nasıl geçtiğini değerlendirmemiz gerektiği halde biz işi eğlenceye vurmak kadar i, akılsızlık yapıyoruz. Bir sene daha geçti. Eğer miladi takvimi i, baz alırsak, Birey olarak, toplum olarak, devlet olarak nereye doğru gittik bu bir yıl içerisinde? Ne tür kazanımlarımız oldu ve ne tür kayıplarımız? Bunları değerlendirmek, muhasebeye tabi tutmak gerekiyor. Kendimiz ne kadar geçen yıla göre, son yıl daha e, İslami olarak görevlerimizi yerine getirdik. İhmal ettiğimiz hususları yap, yaptık. Hatalarımızdan, günahlarımızdan ne kadar uzaklaştık, ne kadar olgunlaştık, ne kadar yaşımızın gereği olarak Rabbimize yaklaşmanın da güzel yollarını bulduk. Birey olarak ailevi görevlerimizi ne kadar yerine getirdik, iş hayatımızda ne kadar Bayram yapacağımız, sevineceğimiz durumlarla karşılaştık. Haramlardan ne kadar kaçtık, ne kadar Allah'ın emirlerine riayet ettik. Toplum olarak neler yaptık, cemaat olarak neler yaptık. Bulunduğumuz konum itibariyle ve her şeyden önce bizi de toplumu da ciddi anlamda yönlendiren, Devlet neler yaptı? Bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Ahlak ne kadar yüceldi? Ee, haramlardan ne kadar uzaklaşıldı? Hangi ilahi emirlerin uygulanmasına geçildi? Hangi haramlardan vazgeçildi? Bunları bir değerlendirelim. Bir sene daha geçti. İslami açıdan neler oldu? Fesat açısından neler oldu? Söz gelimi, insanlarımız eğitim kurumlarında, devletle alakalı bütün müesseselerde, İslami açıdan nerelere geldiler? Kumardı, internetin bir sürü hayasız özellikleriydi, sosyal medyaydı, efendim... I, her türlü sosyal ve siyasal hayatın akışını bir değerlendirelim. I, nereye doğru gidiyoruz? Gerçekten bu gidiş İslam'a doğru mudur? Allah'ın rızasına doğru mudur? İslami bir devlete doğru mudur? Yoksa topyekün belamızı arayacak bir fitnenin, fesadın içinde miyiz? Hakla batılın karıştırıldığını, Hak adına nice batılların sergilendiğini mi görüyoruz? Yoksa gerçekten Allah'ı razı edecek bir yılı geçirdik, sevinmeye hakkımız vardır mı diye düşünüyoruz. Milli piyango biletleri çok revaçta, yılbaşı denilince akla o geliyor. Bilirsiniz milli dini demektir, Kur'an'ı ifadeyle. Kur'an'ı ifadeyle dini piyango, dini kumar. Alay edilir gibi. Kumar dini oluyor. Ve milli oluyor. Eyvallah. Dolayısıyla 40 milyon bilet ne yapılmış, basılmış ve bunların %95'i satılmış. İnsanlardan da bahsederken söyleyebiliriz. Yatılmış kelimesini kullandığım için. Evet. Bu sadece bu zamanlara mahsus değil. Her ayın dokuzunda, on dokuzunda, yirmi dokuzunda piyango çekilişi varmış. Sadece piyangodan ibaret de değil. Adını hiçbirimizin tümüyle sayamayacağı lotolar, toto'lar, cadı kazanları, kazı kazan mıydı? Eee... Daha bir sürü altılılar yok bilmem neler ve bunların önemli bir kesimi son iktidar döneminde ortaya çıkmış ve daha çok da yaygınlaşmış. Evet insanlar şans oyunları diye kumara tümüyle mail etmişler. Sadece kumar değil artan içki tüketiminde. Dünyada dördüncü sırada mı yer alıyoruz, sigara tüketiminde de benzer durumda. Evet, günde 66 gram ortalama süt içiliyor Türkiye'de, kişi başına 66 gram ama içki tüketimi iki buçuk kilo kişi başına Türkiye'de tüketilen içki. Evet, tabi biraları vesaireleri içki saymıyor kimse, eyvallah. Kitap okumayla internet ve televizyon seyretme arasındaki karşılaştırma çok daha feci tabi. Günde ortalama bir dakika düşüyor, Kitap, kitaba ayrılan vakit, kişi başına bir dakika düşüyor televizyon seyretme konusunda günde dört saat bilgisayar ve internet konusunda da iki buçuk üç saatini ayırıyor ortalama olarak vatandaş. Yani yedi saat televizyon ve internet ama bir dakika kitap. Eyvallah. Tabii o bir dakikanın içerisinde romanları diğer okul kitaplarını, ders kitaplarını çıkartınca Kur'an'a ne kadar zaman ayırıyor? O biri kaça böleceksiniz? Ona göre de düşünün. Ve vur patlasın, çal oynasın. Yılbaşı geldi eğlenceler. İnsanın kendi helakine, kendi kurbanlık durumuna, felaketine sevinmesi, çılgınlığın ötesinde bir şey olsa gerektir. Ölmüşüz de cenazemizi kılan yok hesabı. Kıyamete doğru, felakete doğru hızla gittiğimiz bir durumda hala düzeni öven, gidişattan memnun olan nice insanlar söz konusu. Hiç mi Kur'an okumuyor bu toplum? Okuma, okumadığı için zaten böyle. Hiç mi düşünmüyor, aklını kullanmıyor? Kullansalar herhalde bu kadar rezilliği, bu kadar övgü haline getirmezler. Evet, demek istiyorum ki bir yıl daha nasıl geçti, önümüzdeki yıla nasıl hazırlanıyoruz? Nelerimizden tevbe ediyoruz, nelerimizi gözden geçiriyoruz? Allah'ın verdiği bir ömre ne kadar şükrediyoruz? Gelin 31 Aralık'ta kendimize ait bir program yapalım. İster burada, ister kendi evlerimizde. Ümmete, topluma, şu Müslümanım diyenlere yönelik de onlar gözyaşı dökemedilerse, tövbe edemedilerse onlar adına da gelin ağlayalım. Kendi çocuklarımızın durumuna gözyaşıyla Rabbimize dilekçeler yazalım. Tövbe dilekçeleri, yardım etmesi için bir yol arama yöntemi olarak. O geceyi başkaları günahlarla rezilce değerlendirsin. Biz kendi günahlarımıza da toplumun günahlarına da istiğfar etmeye çalışalım ve önümüzdeki sene için sözler verelim. Geçmiş geçirdiğimiz sene için Rabbimize hamdü sena edelim. Mümkün bizden daha genç nice insanlar bizimle yaşayamadılar. Gelecek senemiz olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Olacaksa bu seneden daha kötü mü olacak, daha hayırlı mı olacak onu da bilmiyoruz. Öyle kaygan bir zemindeyiz ki, Bizden daha bilgili, bizden daha takva sahibi olduğunu zannettiğimiz nice insanlar davadan vazgeçti. Hatta davanın aleyhine geçmiş oldu. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim dost doğru bir din üzere hayat sürmek nasip etsin. Uzun veya kısa ama Allah'ı razı edecek bir ömür lütfetsin. Çocuklarımızı, ailemizi, nesillerimizi bizden çok daha kaliteli müminler eylesin ki yarınki şerlere, fesatlara direnebilsinler. Rabbim şu ümmetin gidişatı konusunda onlara kendi yaptıklarını sorgulayacak, kendilerini hesaba çekecek, aklını kullanacakları, vahye dönecekleri bir basiret, bir şuur, lütfetsin inşallah. Ela inna sana kelam ve evlan nizam. Kelamullahi melik ilaziz il alam. Kemakal Allahu ve teala fil kelam. Ve iza kureel Kur'an, festemi ola ve ansett ola allekum turhamun. Auzu billahi min al şeytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Islam. azim.